İnna al-hamdu Lillah, n-ahmduhu ve n-istaginhu ve n-istaqfirhu ve n-tubu ilayhi, ve n-awthu billahi min shurur anfusina ve min seyaati amalina. Men yehdihi Allah, fala muzilllahe, vmen yudli, fala hadiyla. Veshadu Allahu ilaha illa Allah, wahdahu la shari'ikah. Veshadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma alihi amma Bugün 8 Aralık 2010 Çarşamba. el kavaidül mutla fi Sifatillâhi ve Esmâ'ihil Husnâ. el kavaidül mutla şerhi derslerimizin 7. dersi. Evet arkadaşlar programımız, önümüzdeki programımız şu. Normalde bu hafta imtihan olacaktı. Değil mi? Evet. Nasıl imtihan olacaktı? Yazılı mı, sözlü mü? Sözlü imtihan olacaktı. Şimdi iki değişiklik yaptık. Bir, imtihanı bu hafta yapmıyoruz. Önümüzdeki hafta. Sebebi şu. Biz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 7-7-14 kaydeden mı? Tamam. Yok. Sadece 7 kaydeden. İsimlerden. Ha, sonra isimler... sıfatlardan tamam. kayde. Sonra isim sıfatlarla alakalı naslardan kayde. Sonra şüphelerden kayde. Tamam. Birinci sebebi bu. Ee, i̇kinci sebebi de allah Alem yani hakikaten biraz zor yani. Kolay değil. Değil mi? Yani içinde çok şeyler geçiyor. Malumatlar geçiyor. O yüzden dedim size tolerans. Üstüne tolerans tanıyalım Ki bu üçüncü ertelememizde Allah-u Alem değil mi? Evet, Üçüncü, üçüncü ertelememiz. Bu bizim üçüncü ertelememiz. Üçüncü. Ama şöyle bir size e, dezavantaj demeyin buna. Şöyle bir zorluk doğuyor bunun ötesinden. Onu da artık hak ediyorsunuz biraz. O da şu kardeşler yazılı imtihan yapacağım. Önümüzdeki derste. Ve bu imtihan e, size iki saat vakit tanıyacağım. Ben de burada iki saat kalacağım mecbur. Önümüzdeki hafta ders olmayacak.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 Yedi kaydeden sözlü, şey yazılı ve sözlü. Ne var? Sınav var inşallah. Tamam. Hocam dedi, altıncı, kaydı yani? altıncı kaydı geçen haftaki ders. Sınırlı değil. Belirli bir sayıda bir sınırı yoktur. Bizim bileceğimiz. Evet. Anladık olayı. Peki ee, mesela Muhammed abi kasette kaç derse geldin dinlerken? Ben 5 dersi de dinledim ama 1. dersi dinleyemedim. Ses çok bol, bol Ya bir anlaşmazlık var kardeşler. Ben dikkat etmedim de bir ders daha varmış. 5. dersten başka A ve B şeklinde olan. Evet. Ben İki, bak için. sen onu yok dedin ya. İki de. İki de mi var 2'de ve 3'de var. Evet 2, 3, 5. 2, 3, 5. Öyle İki mi? 2'de mi AB? 2'de AB var. 3'de AB var. 5'de AB var. Beş de Dörtte şey, dört dört farklı bir yerlere atılmış. Çünkü sırayla bakınca 1-2-3... Dikkat yani. edeceksin. Orada görsün. Evet abi. Sen Bakın ben kendi yaşadığım tecrübeden size söyleyeyim. Şeytan her zaman şöyle vesvese verir. Şimdi siz ilk duydunuz ya benden bir hafta daha... Hemen şeytan o da bir hafta daha var. Hallederiz diye bir güven veriyor evet. önce şeytan. Evet. Sonra her geçen gün her geçen gün bir sonra bir bir vakit yaklaşıyor. Şey. heyecan basıyor falan filan olmuyor yani. O yüzden evet. ilk da, etapta başlamak lazım. Yani dememek lazım. Nasıl önümüzdeki bir hafta yarın başlayayım. Bugün fırsatlıyorsan bugün başla. Derslerin hepsini ben indirdim. Bizim Ahmet'in <gülüyor> dükkandaki bilgisayarda hepsi mevcut. Oradan alabilirsiniz. <gülüyor> Bazılarında indirmek de sorun olabiliyor. Yani uzun sürüyor falan filan. ben çok bekliyorum. Bir de ben çok bekliyorum doluyor falan. Zaman çok kalabiliyor. Evet. Geç oluyor. Şimdi indirmiş olanlar, oradan daha kolay olur. Onu alayım. İnşallah. Alayım. Seyrettim, almadım ben. O flash ben niye alayım ben onu da? Evet, başlayalım o zaman. Bismillah. El-Kaidetü-Sabi'ah. Yedinci kaydı. Yedinci kaydımız şu kardeşler. El-İlhadu <Sessizlik> fi esma illahi te'ala huvel meylu biha amma yecibu fiha. Allah Taala'nın isimleri hakkında ilhat bu konudaki zorunlu ilkelerden sapmaktır. Allah Teala'nın isimleri hakkında ilhat bu konudaki zorunlu ilkelerden sapmaktır ki bunun da çeşitleri vardır. Ve huve enva'un diyor. Ve bunun da çeşitleri vardır. Yarhamakallah. Ne dedin? Bu konudaki zorunlu ilkelerden sapmaktır ki bunun da neyi vardır? Çeşitleri vardır, tamam? Şimdi arkadaşlar, ne kaydı kim okuyacak? Evet. Allah'ın isimleri bu konuda zorunlu ilkelerden sapmaktır ki bunun da çeşitleri. Evet. İlhat dedik, değil mi? O zaman bizim burada vurgu yapacağımız şey olay ne arkadaşlar? İlhat. Bakın arkadaşlar, ilhât. Laht kelimesinden alınmıştır. İlhad, ilhad, ilhad, ilhad, el, ilhad, ilhad kelimesi, ilhad, laht kelimesinden, lahade, laht kelimesinden ne yapılmıştır? Alınmıştır. O da nedir arkadaşlar? Laht etmek demektir. Laht ne demek? Meyletmek demek. Kabirdeki, hiç e, mesela suda giden kardeşler var. Orada cenazeyi gömerken şahit olanlar var mı? Nasıl yaparlar? Kabiri şöyle dümdüz kazarlar Türkiye'deki gibi. Sonra kıble tarafına doğru içeri doğru kazar. O kaymaya ne diyorlar biliyor musun? Lah derler Araplar. Neden? Düz bulunduğu bölgeden, kazımdan kaydığı için. Ona Araplar lah demişlerdir. Buradan yakalayın manayı. O yüzden diyoruz ki kabirdeki kıble tarafına doğru kazılan yere de laht demiştir Araplar. Laht tamam mı? Oradan, oradan geliyor. Bir insan dese ki neden kabirdeki kıble tarafına doğru kazılan o yere laht demiş, e, demişler de ne dememişler? Bizim meşhur sözümüz. Kuru ile dememişler. Neden? Çünkü laht kelimesi meyletmek demektir. O kazdığın yerde normal, dümdüz giden yerden meylediyor. Devam tamam mı? Evet. lahd dal. Dal harfi. Tamam Evet. Peki bu, bu lukat manası, şer'i manı olarak şöyle diyebiliriz. Müellifin de belirttiği gibi, kaydede de belirlet, belirliyor. Zorunlu olarak olması gerekenden meyletmektir. Zorunlu olarak olması gerekenden meyletmektir diyebiliriz buna lahd. Yani Allah hakkında zorunlu olan bir şey vardır. Sen ondan ne yaparsan, edersen, ona ne denir arkadaşlar? İlhat denir. Sapma denir. Tamam mı? Biz buna Türkçe'de sapma falan diyebiliyoruz yani. Müellifin de belirttiği gibi zorunlu olarak olması gereken şeyden meyletmektir. Sapmaktır. Şer imanası. Mesela ne deriz? Müşebbihe olsun, muaddile olsun, mufavvide olsun, sahih itikattan Allah hakkında itikat edilmesi gereken herhangi bir şeyden inhiraf eden bir kimseye ne denir? Mulhid denir. Mulhid. Biz mulhidi allah Alem Türkçe'de kullanıyor muyuz? Kullanıyor. Kullanıyoruz değil mi? Tabi Tabii mulhid inkarcı olarak. Sapan demektir aslında o. Şimdi i̇nkar eden satmıştır zaten. Hak'tan, hakkı inkar satmıştır. Tamam? Evet. Şimdi Şeyh Rahimeullah devam ediyor. Diyor ki, Wa hu enva. İşte bu ilhadın çeşitleri vardır. Bakın Şeyh ee, beş tane ilhat sayacak, sapma sayacak. Allah'ın isimlerinde nasıl sapılır? 5 çeşit vermiş, şey dört çeşit vermiş bize. Birincisi El-Evvelu en yunkira şey'en minhâ veya mimma dellet aleyhi's sıfatü ve'l ahkam. Bu isimlerden bir kısmını ya da o isimlerin ifade ettiği sıfat ve hükümlerden bazılarını inkar etmek. Bir daha okuyorum. Bu isimlerden bir kısmını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 yani e, e, cehmiyeden olan ehli ta'ti ta ta'ti ile ehli ve diğerlerinin yaptığı gibi. Muaddile diyoruz ya biz, ta'til ta ettiğinin, ehlinin yaptığı gibi. Diyor ki: "Ve inne ma kana zalike Bu ilhattır, bu bil ilhattır. Bunun sebebi de şudur: <gülüyor> "Liwucubil iman biha ve bima dellet alayhi min al-ahkam ve'sifatil la'ikati billah." "Fe inkaru şey'in min zalike meylun biha amma yecibu fiha."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 değer kazanır. Anladık mı arkadaşlar? Mesela devenin eli, insanın eli gibi. Bu sebepten kadrul muştarak olayı inkar edilmez arkadaşlar. Kadrul muştarak'ı biz dinleyen arkadaşlar bilir şu zamana kadar. Kadrul muştarak zihindeki ortak değerdir. Bir insan soru ilim mahluk mudur, dil midir? El kaldırarak kim cevap verecek? Mi, hocam? İlim mahluk mudur, dil midir? Soru bu. Evet. evet. Tavsiyle gideriz. Yani. Bir insan dese ki, evet. İsabet ettiği yere göre yere değer yere kazanır. Eğer bir insan mahluk dese buna Allah'ın ilmi girmiyor mu? Gire. Yani ilim lafzının içine. Gire. Mutlak bir <gülüyor> lafızdır. Değil mi? O zaman sen mahluktur desen küfür oldu bu laf. Değil mi? E, mahluk değildir desen e, insanın ilmi mahluktur. Allah dışındaki her şey mahluktur. Değil mi? O zaman arkadaşlar kadrun muştarak nedir? Bakın bu Allahu Alem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 O zaman o kullandığın cümlede mutlaka onun değeri ortaya çıkacaktır. O yüzden bakın arkadaşlar, kadrun muştarakın özelliği nedir biliyor musunuz? Bunu not alın. Kadrun muştarakın özelliği zihinde hapsolmasıdır. Zihinde hapsolmasıdır. Bakın bu, mahluk, e, bu malumatlar çok e, hayati malumatlardır arkadaşlar. Dikkat edin. Kadrun muştarakın en büyük özelliği zihinde hapsolmasıdır.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 Herkesin zihninde nedir arkadaşlar? Bellidir. Bellidir. İşte bu zihinde belli olan ortak değer kadrun, kadrun muştaraktır. Ama bu kadrun muştaraktır bakın zihinden çıktığı an yani birisine izafe ettirdiğin an kadrun muştarak olmaktan ortak değer olmaktan çıkar. Ne olur? Aslında. Mevsuf'a göre mana kazanır bu olay. Tamam mı arkadaşlar? Mesela örnek. Şimdi bir insan dese ki elin tarifini yap. Kim bir şeyler anlatmak ister? Elin tarifi. Bir şeyler anlatmak kim ister? Yani yanlış da olsa. Evet. El iki tane. Bir sağ el söler. El, işte Parmaklar var. Bir şey tutmaya yarar. Tabii. Mesela elin felç olsa tutamazsan. Tutamazsan. Tutamazsan o zaman o tarifin dışında mı kaldı? El demeyecek miyiz buna? Diyeceğiz. Diyeceğiz. Veya parmak... Kopmuşsa Kop, diyecek mi? mi? Yani o yüzden arkadaşlar mevsufa göre değer kazanır bu. Anladın mı? Sen de ki kol budur bir insan dese ki kol damardan etten bilmem ve kapının kolunu ne yapacağız demirden oldu. Anladın bir insan gelip kapının kolunu saçmalamış da olabilir. Süngerden yapamaz mı? Yapar. Ya açamazsın belki ama kapının koludur o yani. Anladın mı? Mesela örnek misalen yani. O yüzden arkadaşlar kadrunmuş muhtarak olayı zihninde hafız olmuş bir önemli bir değerdir. Onu zihninden çıkardığın an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 Allah'ın değil mi? Yani bugün insanoğlu bile hayatında biliyor ki devenin eli sineğin eline benzetilmez. İşte biz bu müşebbihelere soruyoruz aslında. Peki Allah'ın elini mahlukatın eline benzetmeye ne demek gerekir? Evet. Bakın müşebbiye her zaman delil getiriyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Şimdi tarihte müşebbiheler çıkmış mı? Çıkmış. Ama kardeşler bak evli sünnet adildir. Öncelikle şunu söyleyin. çok Birçok kitapta görebilirsiniz veya birçok derste duymuş olabilirsiniz. <gülüyor> müşebbiye diyor ki Allah'ın eli benim elim gibidir. Bunlar müşebbihelere haksızlık yapmaktır. Tarihte hiçbir müşebbih yoktur. Allah'ın eli aynı benim elim gibidir diye. bazı yönlerden belirtiyorlar. Adil olmak lazım ehl-i Bakmayın selef alimlerinin mutlak olarak zikrettiği cümlelerde. Onlar, onların kasıtlarını ilim ehli çok iyi bilir. Orada mutlak bir benzetme yoktur. Genel hatlarıyla benzetirler. Burayı iyi yakalayalım öncelikle. Tamam mı arkadaşlar? Burayı iyi yakalayalım. Evet. Buraya kadar anladık bir sorun yok.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 Halık kim? Allah. Mahluk Allah dışındaki her şey. Evet. Halık'ın zatı ile, buraya dikkat edin bunu not alabilirsiniz. Halık'ın zatı ile mahluk'un zatı arasında benzerlik var mı? Yok. Halık'ın zatı ile mahluk'un zatı arasında bir benzerlik var mı? Yok. İşte Halık'ın zatı ile mahluk'un zatı arasında benzerlik olmadığı gibi Dikkat edin. Halık'ın sıfatı ile de mahlukun sıfatı arasında otomatikmen bir benzerlik olmayacaktır. Zat anladık mı burayı? Bakın bunu şu şöyle bir kaideyle ehli sünnet getiriyor. Et tebayunu beyne zat yestelzimu tebayune beyne sifat. Zatta ayrı olmak sıfatta ayrı olmayı gerektirir. Kapının zatı ile insanın zatı farklı şeylerdir. O zaman kapının kolu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 Zatta ayrı olmak Sıfatta ayrı olmayı gerektirir Tabii He? Hiçbir şey benzemez Hiçbir şey Allah Allah'ın zaten Zatta bizden ayrı olması Sıfatta da hayli hayli ayrı olmasını Gerektirecektir otomatik tamam. O yüzden ikinci olarak Şeyh Hüseyin Rahimullah ne diyor Halik ile mahluk arasında teşbihe gitmek nedir İlhattır. İkinci kayıt, ikinci İlhad'ı saydık ya biz. Değil mi? İkinci İlhad'ı saydık. Tamam. Buraya anladık. Şimdi şeyh'ın söylediğine devam ediyoruz. Mesela Es-Salisu, İlhattaki üçüncü çeşit. Dedik ki dört çeşit İlhad vereceğiz. Beş, dört, dört. Yok sonradan dörde dört, dört diye düzelttik. Es-Salisu, üçüncü İlhad sapma şudur. Hı. En yusemmi Evet. En yusemmi Allahe ta'ala lima lem yusemmi bihi nefsehu Allah'ı kendisini isimlendirmediği bir isimle isimlendirmek. Bu da bir ilhattır. Buna kimler giriyor? Bakın ilk ilhada kimler giriyordu? Dedik ki Cehmiye giriyor. Başka? E, mutezile falan giriyor. Değil mi? Muattileler zaten bunlar. İkincisine kim? Müşebihe giriyor dedik. Üçüncüsüne mesela Ketesmiyetin nasara lehu el Hristiyanların ona baba demesi gibi. Buna da kim giriyor? Hristiyanlar giriyor.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 Allah'a isimlendirmediği bir şeyle isimlemek ilhad. Çünkü Allah'ın isimleri tevkifidir. Dondurulmuştur, biz bunu içindik. Ve اللّٰهِ Taala بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ مَيْلٌ عَمَّا Çünkü Allah'ı kendisini isimlendirmediği bir şeyle isimlendirmek, onlar hakkında zorunlu olan bir ilkeden sapmak demektir.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 Şimdi şeyh devam ediyor. Diyor ki: "Ar-rabi", dördüncüsü. En yüştakka min esmaillahi yok. E, en yüşt Evet, en yüştakka min esma'ihi esma'an lil-asnam. Allah Teala'nın isimlerinden putlar için isimler türetmek. Evet. evet. Kem faale'l müşrikune fi istikak el minel min aziz Uzza var, Lat Uzza, Menat. Uzza Azim. Uzza ismini Allah'ın aziz isminden ne yapmak? Uzza ismini türetmeleri gibi. Anladık? Tekrarla Allah'ın isimlerinden, isimler. evet, Allah isimlerinden putlar için isim türetmek. Evet Allah'ın isimlerinden putlar için isim türetmek. Ve iştikâkillât minel ilâh. Ve ilâh kelimesinden lat ismini türetmeleri gibi. Lat ilah isminden türetmişler. Ala ahadil kavleyn. Bir görüşe göre de ne yapmışlar bunlar? Lat, Lat ismini ilah isminden ne yapmışlar arkadaşlar? Türetmişler. Onlar, tamam mı? Ama işte onları ne yapmışlar bunlar? Ne yapmışlar bunlar? Bu isimlerle isimlendirmişler. Bu isimlerle yapmışlar. yapmışlar. Onlara... yapmışlar Allahu alem. Nasıl? Gibi, nasıl? Ha tabii. Gibi. Evet. Bu üçüncü kaideyle ilgili hani Mesela, e işte, Hatta menat ismi, aklını helal et. menat ismi var ya, menat de mennan'dan gelmiştir. Diyorlar, evet. Ey işte ahlakları güzelleştiren, işte vesaire gibi böyle güzel bir şekilde çağırma da bu şeye girer. giremiyor. Allah'ın ziyaretine yalvarırken mesela, ey işte ahlakları güzelleştiren, ey evet diyelim. Yani de bu dışında, Şöyle, he, şimdi haber babından kastedersen, haber babında, hani bu Allah'ın ismidir niyetiyle değil, sadece haber babından bunu söylersen, bu caizdir ama bir şartla caizdir. Mesela bazı alimler Allah Azze ve Celle'ye hareket etme sıfatını vermişler ama sıfat babında değil, haber babında. Ehli sünnetten bu hoş değildir diyenler olmuş. Yani Allah'ın gelmesi hareketle olur gibilerinden falan. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden haber babında aslında konuşacak olan da alimlerdir arkadaşlar. O yüzden biz elimizden geldiğince acıyan mesela değil yani. Muyum? Merhamet edeni biz öne geçirmemiz lazım. Evet. Çünkü alimler hangi haber Allah'a yakışır? Yani Allah'a yakışırdan ziyade hangi haberde bir sorun yok? Hangisinde var? Alimler daha iyi bilir.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 Çünkü biz net bir şekilde biliyoruz ki sadece Allah için gözleşi dökenler var. Bunda bir beyis yok. Ama mesela bazı ince noktalar var. Bunu ilim talebesi ayırt edemez. Alim olması lazım. Hareket gibi. Bunlar işgalli şeylerdir yani. Evet. Şu ufuzun sorduğu soru mesela bu menat uza. O zaman bunlar e, bu şahısların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 Anlatabiliyor muyum? Halbuki lat salih insandı bu. Hacılara ne yapardı? Su dağıtırdı ve ne yapardı arkadaşlar? Ee, ekmek suyuyla et suyuna karıştırırdı. Bir şey yapardı. Ona letteyelittu denir. Tamam. Ellat ekmek suyunu e, ete bandırıp da yemek yapan demektir. Bir, o yüzden bu uzun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden girmiyorum. Hani bunların aslı ismiydi. Bunlar biraz işgalli şeyler aslında. Bahse ihtiyaç var. Araplar diyor ki, sum, e, yani lat Lat teyeli tutan alınmıştır. O lat teyeli tu'da işte ekmeği et suyuna bu işte banıp falan bir yemek hazırlamak falan filan. Bu da salih insanda öyle yapardı ağızları o şekilde muamele yapardı. O yüzden Lat ismini vermişlerdi. Lat ne demek? İşte ekmeği et suyuna bandırıp yemek yapan gibi falan. Anladık mı? O yüzden yani bunda daha çok bahse ihtiyaç var. Tamam mı kardeşler? Yine Mennan, Menattan bunlar ne kadar şey Allahu alem. Tabi yani bunlara baktığımız zaman şerhlerin kitaplarında var. Mesela Muhammed bin Abdullah'ın torunları falan bahsetmiştir bu tür şeylerden. Tamam? Evet. Dördüncü olarak bahsettik müşriklerin yaptığı gibi. Evet. Ve bu bil ilhattır arkadaşlar. Nedir? Yani Allah'ın isimlerinden putlar için isimler türetmek. Bu bir ilhattır. Ki bu günümüzde bu nasıl bu, bu ilhada nasıl düşülür? O gelecek birazdan.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 Dua edin. Yine kavluhu Allah Azze ve Celle'nin şu kavli de böyledir: Allahu la ilahe illahu, lehul-asmaul-husna. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler onundur. Taha 8. Bundan önceki ayet Araf 180'di. Yine kavluhu teala, Allah Azze ve Celle'nin şu kavli: lehul-asmaul-husna. En güzel isimler onundur. Yusubi lehu men, lehu art. Göklerde ve yerde bulunanlar onun ne yaparlar? Tesbih edersen. ederler. En güzel isimler onun olunca o isimlerden ne yapamazsın? Allah'a isim türetemezsin. Sonra diyor ki Şeyh Rahimeullah kema ihtassa bil ibadeti ve bil uluhiyyetil haqqı ve bi ennehu yusebbihu lehu mâ fissemâvâti vel ardi ve huve muhtassun bil esmail husnâ. Nasıl ki ibadet gerçek ilahlık ve göklerle göklerdekilerle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 bunu ve ben aslında geçen hafta söylemiştiniz. Ben bunun tercüme edilmiş halini size dağıtmak isterdim, vermek isterdim ama yayınevi bunu basmadığı için daha piyasaya çıkarmadığı için bu da uygun olmaz. Evet. Fetesmiyetu ghairi bi بها على الوجه الذي يختص Ne diyor burada? Diyor ki. Dolayısıyla Allah Teala'dan başka birinin bu isimlerle Allah'a has şekliyle bu isimlerle Allah'a has şekliyle adlandırılması isimler hakkında zorunlu olan bu ilkeden sapmak demektir. Tekrar okuyayım. Dolayısıyla da Allah Teala'dan başka birinin bu isimlerle Allah'a has şekliyle adlandırılması isimler hakkında zorunlu olan bu ilkeden sapmak demektir. Şimdi ondan bahsedeceğiz birazdan. Evet. Şimdi şeyh burada ne diyor? Mesela herhangi bir kişi gelse hastı ne? Oğlunu Allah Azze ve Celle'ye has olan bir isimle isimlendirse bu nedir arkadaşlar? Allah'a has olan bir isimle isimlendirir. Bu bir ilhattır işte. Tamam? Bu yüzden müellif ne diyor burada? Diyor ki nasıl ki ibadet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 Zihindeki o kadrun muhtarak zihinde var ya o rahimi rahimin manası onu veriyorsun o adama. Yoksa sen Allah'ın o sıfatını tasavvur ettin de onu veriyorsun değil. Senin zihninde kadrun muhtarak var. O kadrun muhtaraka kadrun muhtarak olmaktan çıkarıyorsun bir mevsufe izafe ediyoruz. O yüzden bir sakınca olmuyor. Anladık mı ince noktayı? İşgalin çözülme halini anladık mı burada arkadaşlar? O yüzden diyoruz ki kadrun muhtaraktan türetilmiştir bunlar. O yüzden bir sorun yoktur. Tamam Mesela er-rahmet sıfatı mesela arkadaşlar. Bakın şimdi buraya. Er-rahmet sıfatı. Bu kad rahmet dediğim sustuğumda ne oldu bu otomatikman? Kadrun Muştarak. Doğru mu? Herkesin aklına ne geldi? Merhamet. Merhamet. Bu kadrun İşte bu kadrun mahlukatlar için Er-Rahim ismi türetilmiştir. Bu rahmet olan kadrun var ya bundan mahlukatlar için ne yapılmıştır? Er-Rahim İsmi türetilmiştir. Ancak Allah'a has olan isimlere gelince her kim Allah'a has olan isimlerden mahlukat için isim türetirse bu kişi nedir? Mulhettir. Burada çok ince dakik bir mesele var arkadaşlar. Bu çok ince bir dakik meseledir. Yani biz neden birilerinin rahim demesine oğluna herhangi bir sorun görmüyoruz da bunların putlarından Allah'ın aziz isminden putlara uzayı türetmesine türetmesine işgal olarak bakıyoruz. Aziz mesela, ben ben şimdi biz biliyoruz ki, nasıl? Aziz de değil mi? Her şey, her şey. Her şey. Şimdi sen her şey önce kadrun muştarağa bak. Sen nasıl Allah'ın isimlerinden bir isimle çocuğunu isimlendirebilirsin? Kadrun Muştarık. muştaraktan yola çıkarak o manayı bilirsin. Zihindeki manayı.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 Var, var da. Er yani. er Şimdi arkadaşlar el neden? Burada el el aslında muayyen. O da muayyen Allah kastediliyor. O yüzden bunların hepsi işgal tabii. Mesela Rab dersin ee, mukayyet olarak. Rabbul Beyt bu evin Rabbi dersin. Caiz bir görüşte. Bu evin Rabbi yani sahibi sahip manasında. Evet. Ama Er Rab bu şekilde eliflamlı mutlak olarak sadece Allah'a ne yapılır arkadaşlar? İzafe edilir Çünkü baktığın zaman Rahim eliflamsız Allah'a izaf edilmiş ve Nebi Sellem izaf edilmiş.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 Neden bir beis yoktur? Çünkü kadrun muştaraktan çıkardığı zaman illa Allah'a tabir sayısı isabet edecek değil. Bir mahlukatın sıfatını, rahmetini de kastedebilir. Oradan da yola çıkarak onu isimlendirebilir. Onda da bir beis yok. Beis olan şey nerede? İşte bu müşriklerin yaptığı gibi. Tazim amaçlı Allah'ın o sıfatını düşünüyor. Kadrun muştaraktan yani zihindeki ortak değerden çıkarıyor bunu. Anladık mı? Çıkarıyor, Allah'a izafe ediyor. Allah'tan da ne yapıyor? O isimlendirdiği şey veriyor. Buraya kadar anladık mı? Sorun var mı? Biraz şey mesela tekrar isteyen düşünmesi, düşünmesi gereken mevzulardır. Sonra en son diyoruz ki وَمِنْهُ مَا يَكُونُ شِرْكًا اَوْ كُفْرًا حَسْبَ مَا تَقْتَد۪يهِ الْاَدِلَّةُ الشَّرْئِيَّ Diyor ki ilhadın şirk ya da küfür olanları vardır. Bu da bu konudaki dini delillerin durumuna göre belli olur. Şirki vardır, küfür vardır. Velhasıl biz burada dört tane ilhad saydık. Şimdi toparlayalım ve dersi bitirelim. Kim sayacak dört tane ilhadı ve örnek verecek bu ilhadın altına giden, murhid olan e, fırka veya kişi? Evet, kim? Buyur Cüneyt Gayr'dır. Sesli biraz. Tabii dört tanesini. Birinci ilhad çeşidi, yani birinci sapma Allah'ın isimlerinden, sapmaların Allah'ın isimleri hakkında evet. sapmaların ilki. Evet. Bu, ilk, hocam, oradan, bu isimlerden... Bir kısmı veya o isimlerin delalet ettiği sıfatları veya manaları inkar etmiyor. İnkar etmiyor. Cehmiye veya e, evet. tatil ehlinin yaptığı evet. gibi. Mesela Cehmiye ne yapıyor? Bu isimleri tamamıyla, tamamıyla siliyor. Ama Muhtezile'ye baktığında mutezile diyor evet. Allah'ın Alim ismi var, Rahman ismi var. Ama Alim'in ilim sıfatı yok. Rezzak'ın evet. rızık sıfatı yok. Metin'in metanet sıfatı yok. Gibi. Evet. Devamlı mı? İkinci. İkinci, ikinci. De bu isimleri mahlukatın sıfatlarından bazılarına benzitme, bu evet. şebnere evet. yaptığı gibi. Evet. üçüncüsü? Şey. E, devam şey, bu hocam bu da yalnız şey e, burada birkaç tane birkaç sanmıştım üçüncü mü geçim? Üçüncü yani kısa kısa. Bu da Allah'ın kendisini isimlendirmedi bir şeyle Allah e, Allah'ın kendisini isimlendirmedi bir şeyle Allah'ın isimlendirmek. Bunu da örnek olarak e, Hristiyanlara Allah spontane babada baba eşini baba baba vermediler evet bu da kendi içinde iki yönü var bunun evet. birincisi hem Allah سبحانه tanrı kendisi yani iki yönü var derken iki e, bunlar hata iki var. şekilde hata, iki yönlü hataya gidiyorlar evet, evet, evet. bu hatalardan birisi Allah سبحانه tanrı bir şeyle onu isimlemek o bu isimlendirdiği şeyin manasında bahtol olması evet. Evet. dördüncüsü de Allah subhanahu tanrı isimlerinden kullar için isimler üretmek evet. mesela Mekkillerin M Mekke müşterinin e, Uzza yani Allah Suvante Aziz isimler Uzza ismini türetip onları tuttulara isimleniyor. O yüzden hani kardeşin soruya sorduğu soruya o yüzden diyoruz hani burada çok takılmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Hani bunların isimleri bu muydu değil miydi? Şimdi mi, bu işte Let dediğimiz gibi Let de tu'dan geldi diyenler var O yüzden İbni e, Useymin Rahimeullah'a baktığımızda diyor ki Ala bir görüşe göre Lat ilahtan türetilmiştir gibi.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 Meydan okudu Nebis Aleyhisselam. Çıkardı bir Arap getirirdi. Nebis Aleyhisselam tabir sayısı onların mantığıyla lezil ederdi. Al sana bir sure derdi. Ölçü ne yani bu sure Kur'an'ın misli midir değil midir? Ölçü ne olacaktı? Diyelim ki o gün bir tane müşrik çıktı. Bir sayfa yazı yazdı. Al sana bir sure dedi. Ölçü ne olacaktı arkadaşlar? Ölçü ne olacaktı biliyor musun? Öyle i̇şte o şey bu yani. bu ilmi manalar var ya hiçbir şey çıkaramayacaktım Böyle boş saçma sapan bir şey getirecekti sana yani. Yani biz o yüzden diyoruz ki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 Ama derse ki bu Kur'an kolay değil mi? Evet, insanı tevhid dairesinde tutacak kadar, bu dinin hatlarıyla anlayacak kadar Kur'an çok kolaydır. Anlarsın. Kur'an kolaydır, kolay mıdır, dil midir, lafzın ismidir. Tafsil ister. Tefsir Kur'an'ı anlamak, anlamaktan maksat Allah'ın sana verdiği mesajı anlamaksa, seni muhatap aldığı mesajı anlamaksa evet, basittir. Tevhid nedir, namaz nedir bellidir. Ama işte olayın ilmi boyutu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 çok önemli şeylerdir arkadaşlar. Bunların hepsini işte bu türlü alimlerin verdiği kaideler, kurallar bunları ne yapıyor? Öğrenmemize vesile oluyor. O yüzden e, dersimiz de bitmek üzere. Son 2-3 dakika burada Şimdi demin söylediniz. Allah kendisini sıfatlandırdı ama kendisini isimlendirmediği şeyler mi? O sıfatlara biz isimli, isimlendirdiğimizde ilhat kısmına girmiş oluyor mu?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 O yüzden Allah'ın müstevi ismini biz veremiyoruz. İsteva diye bir sıfatı vardır. Yani işte iştihat yapmış demiştiniz ya. Şey. <gülüyor> <gülüyor> yok. Şimdi o da gelecek bize sıfatlardaki kaidelerde. Eğer bir sıfat içinde hem naksı, eksikliği hem de kemaliyeti barındırıyorsa kaidedir. Sıfat türütülmez. Al bitti işken. Anladın Peki mı? Yani Allah, Allah şimdi tuzak kurdu diyor. Tuzak kurma sıfatı var mı yok mu? <gülüyor> yok dersen Olmaz yani. Allah Azze ve Celle tuzak kurdun diyor. Olmaz. Ama var dersen işte mu... ama ne var? İşte mukayyet olarak. Yani onlar gelecek yani. Mutlak olarak keyt ka sıfatı yoktur. Mukayyet olarak vardır yani. Keyt sıfatı tuzak kurma. Övgü müdür, zem midir? Kim cevap verecek? Tuzak kurma hem övgüdür yerine göre zemdir. Cümlede. Yani... Tu e savaş halinde tuzak kurmak kadar mükemmellik yoktur. Anladın mı?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 Düşün Allah seni muhatap oluyor diyor ki beni unuttuğun gibi ben de seni unutuyorum. Ya Allah sen de konuşuyor. Nasıl diyor ki unuttuğun gibi unutuyorum? Anladık mı şimdi olayı? Siyah bak olayı. Tamam. O yüzden Allah diyor ki bugün bizim dinimizi terk ettiniz gibi biz de sizi terk ettik. Ragubul Asbahaniye bakın ben onu demiştim isteyen alsın diye. Bak orada e, manalarından birisini yine Murcamlı lugaya bakın manalarından bir tanesini ne olarak vermiş? Unutmanın terk olarak vermiştir. İsa Allahu alema sallallahu aleyhi ve sellem.